Bismillahi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis sema, Ve huve semî'ul Değerli kardeşlerim, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Geceniz mübarek olsun. İlim halkanız mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat nasip eylesin. Uzun ve hayırlı ömürler sürmeyi nasip eylesin. Rabbim kulluğunda muvaffak eylesin. Allah-u Teala her türlü hayrı sizlere layık ve müyesser kılsın. Allah-u Teala cümlemize bol ecirler lütfeylesin. Bizleri bağışlasın ve merhametiyle bizlere muamelede bulunsun cümlemizi cehennem azabından azat eylesin, cennetine layık gördüğü kullarından eylesin, salihlerden eylesin, dünyada ve ahirette salihlerle beraber olmayı, haşrolmayı sizlere, bizlere, bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Hakkı isteyenlere, sabır yolunu, ilim yolunu, davet yolunu, irşat yolunu, Emr-i bin Maruf yolunu, nehi i Anil Münker yolunu tercih eden ve bu konuda samimi bir şekilde gayret sarf eden kardeşlerimizi dünyada da ahirette de her türlü hayırda muvaffak eylesin. Her türlü hayırda onları muvaffak eylesin, onları hayrın kapısı eylesin. Yine şerrin engelleyicileri olarak onları e, razı olacağı bir hayatı onlara sürdürsün. Değerli Kardeşler, e, bugün size ne anlatacağımı daha doğrusu kestirmiş değilim. E, talepleriniz doğrultusunda e, bir sohbet yapmayı arzu ederim. Ancak... Eğer talepleriniz olmazsa, özel bir talebiniz olmazsa size e, geçen anlatmış olduğum kasetimizin devamını e, sizlere aktarmak isterim. E, bu güzel kıssalardan e, faydalanmak inşallah hepimizin hakkıdır. Bu kıssaların tabii ki bazıları hadis kitaplarında mevcut. Onları da e, aktarmak isterim. E, geçen hafta Ebu Gudame'nin kıssasını anlatmış Sanıyorum bazı kardeşlerimiz bu kıssanın kaynağından e, araştırdılar ve e, daha farklı bilgilerde ulaşmış olabilirler. Çünkü bu kıssayla ilgili siyah kitaplarında, tarih kitaplarında e, biraz daha farklı anlatımlar söz konusudur. Bugün e, inşallah-u Teala e, size diğer bir kıssadan e, anlatalım. İnşallah-u Teala e, eğer bulabilirsek hemen şöyle e, bakıyorum. İnşallah e, size e, güzel bir kıssa daha anlatacağım. Bu kıssanın inşallah bulabilirsek hazırlamış olduğumuz Heh, evet böyle üçüncü bir kıssa ikinci kıssaya bakalım Ebu Dahta kıssası var bu hadislerde geçiyor bu kıssa Ebu Dahta'nın kısa bir kıssa bu ama ders alabileceğimiz çok önemli yerleri var güzel ondan önce başka bir kıssa daha var o isterseniz ondan başlayalım. Sarayı kaybetmeyelim. Yalnız şöyle defterimi karıştırıyorum. Oradan e, yerini tespit ettikten sonra heh, evet Harise bin e, Süraka o kıssasını inşallah aktaralım bugün. Sizler de sabırla dinlersiniz. Kısa bir kıssa. Ondan sonra soru cevap bölümüne geçeriz. E, <gülüyor> hala Öksürümüz geçmiş değil, dualarınızı bekliyorum. E, hemen vakti kaybetmeden başlamak istiyorum değerli kardeşlerim. Sorularımızı bu arada e, bir kenara yazalım. Sohbetimizin sonunda sorularınızı alacağım inşallah. Can kulağıyla dinleyelim inşallah. Allah tesirini halk eylesin. E, bizleri ihlaslı ve samimi eylesin. Ensardan bir genç Halise bin Süraka. Başından çok acayip bir olay geçmiştir. Bu olay siyerciler tarafından kitaplarında zikredilmiştir. Olayın aslı Buhari'de geçen bir hadiste yer almaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları kafirlerle savaş için Bedre çağırmıştır. Harise i̇bn Süraka bu nidayı duyunca, bu savaşa katılabilmek için annesinden izin almaya gelir. Annesi yaşlıdır. Oğlunu bütün annelerden daha fazla sevmektedir. Öyle ki oğluna az bir soğuğun veya sıcak güneşin değmesinden bile çok korkar. Anne oğlu o kadar e, sever ki neredeyse... Eğer ondan canını istemiş olsa, ona canını verecek kadar onu sevmektedir. Ve ondan canını, canını ve sevdiklerini, sevdiği bir takım şeyleri asla esirgemeyecek durumdadır. Oğluna bir gün şöyle söyler. Ey oğlum, artık evlensen de hanımın çocuklarıma verse. Harise bu isteğe cevap verebilmek için annesine şöyle der. ''Ey anacığım, ne istiyorsun? Ey oğlum, buyur.'' der. ''Ey anacığım, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları savaşa katılmaya davet etmektedir. Ben de onlarla beraber savaşa katılmak istiyorum.'' der. ''Anne, ey oğlum, bak senin ayrılığına dayanamam, benim yanımda kal, gitme savaşa.'' der. Süraka savaşa katılmayı çok istemektedir. Annesini razı etmek için uğraşır, ricalarda bulunur. Alnını öper, ellerini, ayaklarını öper. Anne dayanamayarak şöyle der. Git ey oğlum ama şunu bil ki sen gelene kadar ne yediğimden ne de içtiğimden bir tat almayacağım. Baryalık anne daha sonra oğlunu giyindirir, silahını kuşandırır, alnını öperek onu yolcu eder. <gülüyor> Müslümanlar Bedre ulaşınca Bedir kuyusunun yanında karargah kurarlar ve kafirler de gelmeye başlamışlardır. İki ordu savaş için saf olunca Kendisinin somuş olduğunu hisseden Harise, kuyuya yönelir. Elini kuyuya sokup susuzluğunu giderebilmek için su çeker ve oradan su içer. Kuyunun başında nöbet bekleyen Beri Nacjar'dan bir sahabe onu görür. Müslümanlar onu oraya belki bir bekçi koymuşlardır diye düşünürler. Zira Kafirler kuyuya e, onlara zarar verecek bir şeyler e, karıştırabilirler. Sahabeler bundan endişe etmektedirler. Bu yüzden de kuyunun başına bir bekçi koymuşlardır. Bu bekçi sahabe Harise'yi görünce, Harise kuyudan su içerken onu kafirlerden biri zanneder. Euzubillah. Bu kafir suya bir şeyler katıp onu bozmak istiyor galiba der. Sonra bekçilik eden sahabi okunu yayına yerleştirip yayını şiddetle gelerek onu Harisen'in kafir zannettiği Harisen'in üzerine bırakı verir. Ok Harisen'in tam boğazına isabet eder. Harise acılar içerisinde bağırmaya başlar ve öylece yere düşer. Bana yardım edin diye bağırarak insanlardan yardım istemektedir. Fakat konuşacak halde bile değildir. Maalesef ona hiç kimse yardıma gelmemiştir. Zira onu kafirlerden biri sanmışlardır. Yardım gelmeyince oku kendisi çıkarmaya yeltenmiş ve sonunda vücudundan okla beraber kopan parçalar kendisini daha kötü etmiştir. Harise sel gibi akan kanlar içerisinde kalmıştır. Can çekişen Harise sonunda vefat eder. O vefat ettikten sonra Bekçi onun kim olduğunu iyice anlamak için cesedin yanına gelmiş ve onun Harise İbn Süraka olduğunu anlayınca çok üzülmüş. Vela ve vela ve kuvvete illa billah demekten başka bir şey elinden gelmemiştir. Sonunda bu olay peygamberimize anlatılınca peygamberimiz bu bekçiyi affetmiştir. Zira bekçi onu kafir zannederek öldürmüştür. Savaş bitmiş, Müslümanlar artık Medine'ye yönelmişlerdir. Medine önlerinde şiddetli sıcağın altında kadınlar eşlerini, çocuklar babalarını, yaşlı kadınlar oğullarını beklemektedirler. Orduyu bekleyen kalabalıklar arasında oğlunu bekleyen yüreği yanık bir ihtiyar kadın da vardır. Müslümanların ordusu Medine'ye girince çocuklar babalarına doğru, hanımlar eşlerine doğru, ihtiyar kadınlar oğullarına doğru koşuşurlar. Harise'nin ihtiyar annesi hala merakla oğlunun gelişini beklemektedir. İnsanlar grup grup gelmektedirler. Birinci grup gelir, ikinci grup gelir, üçüncü grup gelir, onuncu grup gelir. İhtiyar kalın hala şiddetli sıcağın altında yüreğinin. Esir hocam ses yok. Arada bir ekrana bakarak konuşursanız iyi olur hocam. Evet. Ses e, gitti demek ki. Tamam. Devam edelim tekrar. Biraz geriden alalım değil mi? E, sanıyorum. E, ses gideli bayağı oldu. Ekranda bakmadığım için. Evet. Şöyle şuradan alalım inşallah. Savaş bitmiş, Müslümanlar artık Medine'ye yönelmişlerdir. Medine önlerinde şiddetin sıcağının altında kadınlar eşlerini, çocuklar babalarını, yaşlı kadınlar oğullarını beklemektedirler. Orduyu bekleyen kalabalıklar arasında yüreği yanık bir ihtiyar kadın da vardır. Müslümanların ordusu Medine'ye girince çocuklar babalarına doğru, hanımlar eşlerine doğru, ihtiyar kadınlar oğullarına doğru koşuşurlar.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 parçasını ve kalbinin meyvesini beklemektedir. Fakat bir türlü halise gelmemektedir. Kadın korku içinde beklemeyi sürdürmektedir. Nasıl beklemesin ki onsuz geçen günlerini hatta saatlerini saymış, bugünü zor getirmiştir. Onun adı Gece gündüz ağzından düşmemiştir. Her gelen geçenden onun haberini sormuştur. Gözleri yaşlı, kalbi dağlanmış ihtiyar kadın oğlunu göremeyince gelenlere oğlunu sormaya başlar. Gelenlerin bir tanesine sorar ve aralarında şöyle bir konuşma geçer. Anne şöyle söze başlar. Harise İbn-i tanır mısın? Sahabe şöyle cevap verir. Evet onun nesi oluyorsunuz? Annesiyim ben. Harise'nin annesi oluyorum. Öyle mi? Evet öyle. Ece'ni Allah'tan bekle. Oğlunuz öldürüldü. Yaşlı kadın öldürüldü kelimesini duyunca, aklına cennet ve cennette şehitler için hazırlanan güzel nimetler gelir ve şu sözleriyle sevinçini belirtir. Allahu Ekber, oğlum şehit oldu. Cennette ''Şu anda oğlum gezmekte, cennete girmem için bana da şefaat edecek inşallah.'' der. Söylediklerini duyan sahabe hemen şöyle konuşur. ''Şehit mi?'' ''Şehit olduğunu pek zannetmiyorum.'' Yaşlı kadın çok şaşırmıştır bu söze. ''Neden? Onu kafirler öldürmedi mi?'' diye söze karışır. Sahabe der ki ''Hayır.'' Kadın der ki, o kafirler ile Müslümanlar arasında savaş sırasında öldürülmedi mi yani? Sahabe der ki, hayır. Kadın der ki, o İslam'ın bayrağını yüceltmek için savaşırken öldürülmedi mi? Sahabe der ki, hayır. Kadın der ki, öyleyse nasıl öldürüldü? Oğlum Harise nerede? Adam şöyle cevap verir. Senin oğlun Harise daha savaş başlamadan öldü. Onu öldüren de Müslümanlardan bir kişidir. Senin oğlun harise savaşa bir an dahi olsun iştirak etmemiştir. Kadın der ki, yani ne demek istiyorsun? O şehit değil mi? Adam der ki, şehit olacağını pek sanmıyorum. Yaşlı kadın bütün bunları duyunca şaşkına döner. Adama şöyle der, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Adam der ki, şu gelen odur. Yaşlı kadın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme doğru zorlukla ilerlemeye başlar. Ayakları artık kendini taşımamaktadır. Dermanları kesilmiştir. İki yanağından gözyaşları akmaktadır. Akan gözünün yaşları değildir. Lakin akan da onun damlayan, eriyen kalbidir, ruhudur. Yaşlı kadın Allah'ın Resulü'nün yanına ulaşınca onun önünde durur. Allah'ın Resulü bu sahipsiz ve bitkin ve bir çare durumda olan bu kadına bakar. Onun acılarını anlar. Hafifletmek için onunla konuşmak ister. Ve kadına bakarak şöyle söyler. Siz kimsiniz? Kadın der ki ben Harise'nin annesiyim. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne istiyorsun ey Harise'nin annesi? Kadın der ki, Ey Allah'ın Resulü, sen ve herkes benim Harise'yi ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz. Bunu bilmeyen yoktur. Duydum ki Harise öldürülmüştür. Ey Allah'ın Resulü, bana şimdi şu saat haber ver. Harise şimdi nerede? Şayet o cennette ise sabredeceğim. Şayet cennette cennete girmemişse, Allah-u Teala benim neler yapacağıma şahit olacaktır. Yani sesli sesli ağlayıp ağıtlar yakacağını ima etmektedir. Bunu Allah'ın Resulü duyunca üzülmüştür. Zira daha o zamanlar ağıt yakmak, sesli sesli ağlamak cenaze için haram kılınmamıştır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Neler söylüyorsun ey ümmü Harise? Kadın der ki, duyduğum şeyleri söylüyorum ey Allah'ın Resulü. Şayet oğlum cennette ise sabredeceğim şayet değilse Allahu Teala neler yapacağıma şahit olacaktır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yaşlı kadına acıma duygusu ve şefkatle bakar. İhtiyarlamış, yorulmuş, sabrı azalıp azalmış, oğlunun acısı kalbini dağlamıştır bu kadının. Oğlunu kollarının arasına alıp bağrına basmak e, o, ve onun kokusunu koklayabilmek aşkıyla bu kadın adeta yanıp tutuşmaktadır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu durumunu çok iyi anlamaktadır. Kendisine ölüm gelmeden bu kadın... Oğlunu bağrına basmak istemektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Sen neler söylüyorsun? Sana ne oluyor ey Ümmü Harise? Sen çıldırdın mı? Aklını mı yitirdin? Cennet tek bir bahçe değildir. Cennette bahçeler vardır. Senin oğlun cennetin en yüksek makamı olan Firdevs-i-Ala'ya gitmiştir. Firdev Firdevs-i-Ala ki onun tavanı Allah Celle Celaluhu'nun arşıdır. İçiyanık kadın bu cevabı duyunca sakinleşir, aklı yerine gelir, gözünün yaşları kesilir. Ardından şöyle der, ey Allah'ın Resulü, oğlum şimdi cennette mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyler, evet ey Ümmü Harise. Ümmü Harise, Allahu Ekber diyerek sevinir. Doğruca evinin yolunu tutar. Artık evine dönüp oğluna cennette kavuşabilmek için... Lezzetleri sona erdirecek olan ölümü bekleyecektir. Ümmü Harise ne mal, ne ganimet, ne de şöhret istemiştir. O sadece cennete razı olmuştur. Cennete girip cennetin o güzel nimetlerinden yemeye, cennetin güzel ağaçlarının altında oturmaya, Rabbine bakan parlak yüzlü insanlarla beraber olmaya razı olmuştur. Cennete girme sevinci içinde artık o güzel günleri bekleyecektir. Neden beklemesin ki? Madem ki Allah için yaşamış, onun için oruç tutarken boğazları kurumuş, haramlardan onun rızası için sakınmış, onun için gözyaşları dökmüş, onun için olmuş şehit vermiştir. Elbette Allah bu yorgunluk ve zorlukların karşılığını verecek, bu amelleri boşa çıkarmayacaktır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ala sır m m o zonah, muttekiin عليها mutaqabiliin, yutuf عليهم üldan cennet ehli Onlar karşılıklı konulmuş kanepler üzerine kurulurlar. Muttekiin عليها mutaqabiliin. Onlar kaneplere karşılıklı olarak yaslanmışlardır yatufu aleyhim wildan mukhalladun uzun ömürlü genç gençler onların etrafında hizmet etmek için dönmektedirler bi ekwabin ve abariqa ve o gençler ellerinde kaplar testiler ibrikler ve kadehler ile onların etrafında dönmektedirler. Onlar onların ellerindeki bu kadehler, bu ibrikler, bu testiler, ma'in cennet e, çeşmelerinden doldurulmuş güzel içeceklerle doludur. La yusadda'una anha ve la Onlar bu içecekten içtiklerinde asla başları ağrımaz ve asla onların bu içeceklerden dolayı akılları gitmez sarhoş olmazlar fakihe ve fakietin mimma yetahyerun yine onlar beğendikleri meyveler meyveleri de o testilerde taşırlar ve o meyvelerle onların etrafında dönerler ve lehmi tayrin mimma yestahun Yine onların iştahlarının çektiği kuş etleri onlar için orada vardır. Ve hurun'in, iri gözlü huriler onlar için oradadır. Ke emthalil le'ul il meknun, saklı inciler gibidirler onlar. <gülüyor> Yine kesildi galiba, evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Keemthalilu ul ilmaknun. Onlar saklı inciler gibidirler. Czae embi Dünyada yapmış oldukları iyiliklerin karşılığı olarak onlar bu mükafatla mükafatlanacaklardır. La yismagun fiha lagwa Onlar orada ne bir boş söz ne de bir kötü söz duyacaklardır. İlla qilen selamın selame. Onlar orada ancak selam olsun, selam olsun sözlerinden başka bir şey duymazlar. Evet değerli kardeşlerim. Bu ayetlerde de Cennet Vakıa Suresi 15 ve 26. ayet-i kerimelerde mahal olarak Yüce Rabbimiz cennetini mümin kulları için hazırlamış olduğu cennetini bu şekilde arz etmektedir insanlara. Şimdi e, konumuzu, hikayemizi bitirelim. Son birkaç kelimeyle. Ardından inşallah soru cevap bölümüne geçelim. E, önümüzdeki derste de Ebu Daktah hikayesi e, kıssası var. Onu aktarmayı düşünüyoruz inşallah Teala. Eee Kıssamızın sonunda şöyle bir hatime var. Ne zaman salihlerin arasına girsen, görürsün ki onların kalplerini cennet aşkı doldurmuştur. Onlar hep cennete girme gayreti içerisindedirler. Onlar adeta canları, ruhları ve malları ile bu hedefe kilitlenmiş durumdadırlar. Gerçek hazinenin nerede olduğunu iyi anlamışlardır. Onlar bundan başkasına değer vermezler. Bu gayede onlara hiçbir şey zor olarak gelmez. Yüce Rabbimiz cümlemizi cennet ehlinden eylesin. Yüce Rabbimiz cümlemizi cennetine layık amelleri işleyen ve bu amelleri amellerin karşılığı olarak cennete layık olan kullardan olmayı nasip eylesin. Allah penzem razı olsun dinlediniz. Şimdi inşallah soru cevap bölümünde yine sizlerle beraber olacağız. Sorularımızı yavaş yavaş ekrana yazalım inşallahü teala. Bu akhir davana. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn.